Yazlık Sinemalar Kentten haberler veren bir dergi ''Eski bahçe sinemaları geri geldi'' diye bir başlık atmış. Birkaç görüntüyle süslemişti yazıyı. Rahat koltuklar, modern bir perde, süslü bir bahçe, açıkça görülüyordu fotoğrafta. Belli ki hizmet de kusursuzdu bu güzel ortamda. Ne var ki bu değildi benim yazlık bahçe sinemalarım. Yaşlı birisine makyaj yapmışlardı, güzelleşsin diye. Oysa ki unutmuşlardı yaşlılığın da bir güzellik olduğunu. Keşke anılarda eski fotoğraflarda bıraksalardı bir zamanların kuru yüzlü, iskemleli, buruşuk perdeli eski dostunu. Bilgisayarsız, televizyonsuz o yılların tek seçeneği ve düş makinesiydi sinema. Gezmeye gitmek kavramı dışında yaşayan canlı bir yanı, bir kişiliği vardı sanki sinemanın. Tüm İstanbul'un milli bir park gibi olduğu pırıl pırıl denizi yeşil gezi yerleri az nüfusu ile tadına doyulmadığı devirlerde çoğu kez tramvayla, vapurla yapılan sakin çevre gezilerinden tatlı bir yorgunlukla dönülürdü evlere. Ancak keyifle yenen bir akşam yemeğinden sonra ailenin bir büyüğünden gelen ''Alın minderlerinizi sinemaya gidiyoruz'' cümlesi sinirli bir değnekle silerdi gün boyu yapılan gezinin yorgunluğunu. Kış boyunca kapalı salonlarda gösterilen filmler, yazın gelmesiyle bahçe sinemalarına taşınır, oralarda başlarda oynamaya. 50'li yıllarda gözde olan yazlık sinemalar, 60'lı yıllarda fazlalaşarak hemen hemen her semtte görülmeye başlamış, ancak 70'li yıllarda televizyon denen büyülü oyuncağın evlerimize girmesiyle kaybolup gitmişti. Babamın kucağında seyrettiğim AVR isimli müzikal, Hint filmi o yaza damgasını vurmuştu müziğiyle. Radyoda, gazinoda, sinemada, sokakta hep o söylenip çalınıyordu coşkuyla. O yılların elit tabakasının toplandığı Caddebostan semtindeki bahçe sinemasına, arka yollardaki bahçeli evlerin ve köşklerin arasından kestirmeden çıkılarak biraz da erken gidilirdi aceleyle. Büyük çınarların altındaki tahta iskemlelere yerleşilip, film başlayana dek çevreyi izlemek, Büyükler için ayrı bir sinema öncesi zevkiydi. Zaman zaman izlenen filmdeki o zamanki çocukluk deyimimizle esas oğlan yani filmin kahramanı kötü adama dersini verdiği zaman şaka ile karışık bir alkış, ıslık, kıyamet tüm sinemayı kaplardı. Kimi korku filmlerinde gerilim doruktayken sırf bu anı bekleyen arka sıradaki muziplerin çıkardığı bir garip ses yine sinemayı dalgalandırır, sinirler boşanır, Gülenler, kızanlar birbirine karışır, komediye dönerdi seyredilen korku filmi. Tüm bu yıllar geçip delikanlılık yıllarına geldiğimizde televizyon girmeye başlamıştı yaşamımıza. Bunun etkisi bahçe sinemalarında görülmüş, bu eski dost yavaş yavaş çekilmeye başlamıştı çevremizden. Sonra bahçe sinemaları da betona, değişen kent yapısına yenik düşerek kaybolup gitti zamanın uçsuz bucaksız tünelinde. Şimdi görkemli otellerin bakımlı bahçelerinde üstlerine ciciler biciler giydirilip makyaj yaparak oturtuyorlar geçmiş yılların bu vefakar dostlarını.